Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Tereli. Ee, uzun süreden sonra doğru düzgün bir program dinleyeceğinizi şimdiden ilan edeyim. <gülüyor> garip garip sesler duymayacaksınız. Ee, Yağmur Yıldırım yanımda. Merhaba Yağmur. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Yağmur'la bugün programı yapacağız. Ee, i̇lk önce umarım... Yağmur'u konuk olarak alıyoruz. Sonra da <gülüyor> Yağmur bize içerik desteği sağlamaya başlayacak. Bu programdan itibaren de onun resmi duyurusunu yapmış olalım. Ee, ve seni sorumluluk altında bırakalım. Ee, sizler de bu sözlerin takipçisi olun sevgili dinleyenler. Ee, şimdi şöyle e, açık mimarlık programında... ...yeri geliyor, çok sıkıcı şeyler konuşuyoruz tabii ki. <gülüyor> Mimarlığın kimi ilgilendirdiğini çok da bilmediğimiz noktalarına değiniyoruz. Bazen de gerçekten neşeli programlarımız oluyor. Ama genelde yapmaya çalıştığımız şey, mimarlık denilen şey her ne ise... ...bunu olabildiğince geniş bir şekilde konuşabilmek. O yüzden bugüne kadar müzisyenler, edebiyatçılar, mimarlar... Öğrenciler, mezunlar, akademisyenler, pratikte çalışanlar, sıradan insan, ev yapan, ev yıkan vesaire bu gibi daha ev yıkanla şey yapmadık ama yapacağım. Buradan onun da duyurusunu yapayım. Yani mimarlığı yapanlarla konuştuğumuz kadar yapılmış mimarlıkları yıkanlarla da bir program yapmayı düşünüyorum. Bir röportaj en azından. Daha önce de aslında mimarlık medyası üzerine konuşmuştuk. Pelin Derviş Hülya Ertaş'la Ayrı ayrı programlar yapmıştık Hatta Aslına bakarsanız Arzu Erdem Profesör Doktor Arzu Erdem ile yaptığımız programda Mimarlığın Nesnesi olarak kitap çizim Vesaire üstüne yaptığımız bir program olarak Sayılabilirdi bu arada Kasım ayının 22'si Ya da 23'ü ya da Kasım ayının işte 3. haftasındaki bir tarih açık mimarlık Programının 3. yaşı olacak 3 yıl Üç yıl olmuş. Üç yıl oldu. <gülüyor> Yıldış tebliğine geldik. Evet aynen öyle. Ee, ve bütün bu aralıkta da işte konuk ettiğimiz e, misafirlerimiz arasında aslında bu mimarlık medyası e, bunlar basılı yayınlar olabilir. E, görsel ya da video üstünden işleyen eskiden programlar vardı televizyonda. Şimdi daha popüler programlar var. Ama mimarların yaptığı ya da tasarımcıların yaptığı televizyon programları yok. Ama çok sayıda dergi, e, gazete eki. Maşallah daha çok gayrimenkul vesaire onun üstüne olan pek çok şey var. Ee, bugün de aslında biraz böyle bir e, yine bir profil, bir mimar profili olarak hani seni ve yaptıklarını konuşalım diyerekten. Seni bir programa... üst kimlik olarak. Evet bir üst kimlik olarak. Bilemiyorum <gülüyor> <gülüyor> artık Merakmıyor. üst. Mi? Yani nereye koyuyorsam. <gülüyor> hani, um, bunları biraz konuşalım. Uşalım istiyorum Yani sen biraz kendini anlat istersen hani ne yaptın ne ettin hı hı. nereden mezunsun o mezuniyet ne işe yarar sonrasında neler yaptın falan. Hı? Bahsedelim Yağmur ben Mimar hı hı. Sinan'dan mezun oldum ki üst kimlikler evet ben de kendim mimarım ben diye tanıtıyor ve tanıştırılıyorum. Bununla birlikte mimarlık medyası üzerinde değil yayınlarla ilgili çalışıyorum hı. diyebilirim. Benim ilgilendiğim bu mimarlığın diğer disiplinlerle kesiştiği noktalar oluyor zaten. Mesela? Senelerce siz bunun eğitimini alıyorsunuz ve belli bir mimari görüye diyeyim sahip oluyorsunuz. Ve bununla ilgili örneğin sanat eleştirisi yazdığınız zaman ki ben yazıyorum bununla ilgili ya da sanatçılarla söyleşi yapıyorum. Ya da kent üzerine yazıyorum. Baktığınız zaman farklı bir bakış açınız oluyor ve bu okunmaları yapabiliyorsunuz diyeyim. Hani bir mekan okuması yapıyorsunuz bunun üzerine bir hikaye kurguluyorsunuz. Daha ilginç oluyor mu? Peki bir şey sorayım ben mesela bu... Mimarlık eğitiminin e, insana kattığı bir şey midir yoksa sen bu yani sahip olduğun meraklarla Tabii başka bir şey yoksa muhtemelen aynı şey olmazdı. Da, yani o daha çok meraklarla mı alakalı yoksa mesela sen de mezun olan her insan da herhalde senin şu anda yaptığın işi yapmıyor. Yapmıyor. Yani başka bir dünyanın mümkün olduğu tayyülü bir olmuyor. iki <gülüyor> Mesela o dildeki bir okul kurdu Lyon'daki. Kendisi benim Tanrıçamdır şey diyor. Mimarlar <gülüyor> Bina yapıyorlar ve Hı -hı. teknik mimarlar oluyorlar ve hakikaten öyle hani kaç kişi mimar biliyor daha farklı şeyler yapan ve bu insanlar hangi konumda duruyorlar? Açık mimarlık programı dinleyen e, dinleyiciler çok şükür ki başka başka şeyler yapan pek çok mimar tanıyorlar. <gülüyor> efendim, onların bu, bu anlamdaki şeylerini tekrardan söyleyelim. Eski programları dinleyin efendim podcast'lerden. Tamam o zaman o dilin arkasına sığınalım efendim. Tamam o dildeki de az önce e, kucaklaşmış olmanız da tabii... Evet o yüzden çok heyecanlıyım <gülüyor> fazlasıyla. Şöyle bir e, şey söylüyor o dil. Hani Confluence benim okulumun teması ve... Hı -hı. Ne deyim... demektir? Bir buluşma noktası bir kaynaşma hmm. noktası olarak bunu kurguluyor bir arayüz olarak kurguluyor ve mimari disiplini diğer hmm. disiplinlerle nasıl buluşturabileceğimizin cevabını arıyor. Henüz okul açılmadı hani bunu sadece bir lansmanını yaptı diyeyim ben de merakla bekliyorum hani referans olmayayım sözlerine ama hmm. hani benim durduğum konum aslında bu. Buradan bakıyorsunuz bu açıya sahipsiniz zaten okulda bize bu perspektifi veriyorlar bunun üzerine ne koyabilirim ya da buradan nasıl bakabilirim? ...diye editörlük işi yapıyorum. Aynı zamanda mimarlık yayınında... ...ama aynı zamanda sanat yayınlarında... ...süreli ya da sürekli olarak da... ...yazıyorum. Hani bu kesişim noktaları... beni ...benim ilginç bulduğum noktalar diyebilirim. Şey ne diyorsun... ...mesela e, o... Yani ...okul üstünden yola açıp... ...senin yaptığın şeylere gidelim. E, okul mimarları kabul eden bir okul mu? Yoksa... Mimarlık okulu. Mimarlık okulu... ...yani mimarlık mezunlarını kabul eden mi, lisans düzeyinde bir şey mi... ...yoksa mimar olmayanları kabul eden bir mimarlık okulu mu? Böyle... Sanırım bir enstitü, akademi hmm. gibi bir okul olacak. Yani gidip temel tasarım dersi almayacağınızı düşünüyorum. Ben de bilmiyorum programını. Hmm. Tam detaylı açıklanmadı ama... ...fikir olarak beni heyecanlandırdığını söyleyebilirim. Çünkü... En azından bunun olduğunu bilmek güzel. Çünkü şöyle bir şey de var işte. Ee, hani bir yerden sonra... Mimarlar her şeyi yapabilmeye muktedir görüyorlar ya kendilerini. Yani grafik tasarım da yapabiliyor. Ee, ne bileyim, endüstri tasarımı da yapabiliyor. Zaten hani meslek aslında dallanıp budaklanmadan, profesyonelleşme yaygınlaşmadan aslında bunların hepsini yapıyordu zaten. Hani mimar, yani meslek içerisinde bunlar ayrı şeyler olarak görünmüyordu. Ama bu profesyonelleşme anında özellikle bunu meslek alanını açacak... ...onun kurabileceği bağlantıları çoğaltacak bir şey olarak değil. Çoğunlukla gördüğümüz aslında bütün güçleri kendinde toplayan ve bu işin evet. hepsini ben yaparım, yapabilirim zaten falan diyen bir pozisyonda. Halbuki aslında o öngörü pek çok insanla bir arada çalışabilmeye yatkınlığı falan doğurması lazım. Ama hani belki de şeyin, e, yani senin bahsettiğin gibi o dildekin dediği mevzu tam o noktada çıkıyor. Yani hani mimarlar sadece mimarlık pratiği içerisinde geri kalan her şey de onun bir parçası... ...olarak bütün bu çoğulluk, çoğulluklar... ...dünyasına rağmen yapıyorlar falan. Yani eleştiri yazısı da yazıyorlar falan. Ama sen biraz daha farklı galiba... ...daha çok bu alana odaklanmış ve yönelmiş birisin... ...denebilir evet. mi böyle bir şey? Evet, evet. Ki ben ne yapıyorsun Yağmur diye... ...sorduklarında bunu çok diyorum. Ha mimarlık yapmıyorsun yani. Hayır mimarlık yapıyorum yani. Asıl hı. mimarlığın... ...teorisinde bunu yapıyorum. Hı hı. Sadece bina projesi çiz ...çizmek ya da ürün tasarlamak... ...olmayabiliyor. Hı hı. Bunun bir de bir okuması... ...oluyor. Sonuçta güçlü bir mekan... Eğitimi aldım ve mekan okumasından bunu yapıyorum. Hı hı. Dediğim zaman mimarlık yapmış oluyorsun. Peki ben biliyorum ki sen mesela çalışma saatinin çok büyük bir kısmını <gülüyor> <gülüyor> kahve <ve> sigara içerek. <gülüyor> Tabii bu ayrı bir şey. Ee, ayrı bir konu. Program yaparız <gülüyor> üzerine. Kahveyi bunu, Övgü isimli. E, destek de verelim e, Yağmur'a. <gülüyor> bu konuda e, meraklısı olanlar varsa bir onları sever ve tapar karakter olmanın yanında, bu ibadet sürecinin yanında çoğunlukla yazarak ama bir yandan da çokça dolaşarak ve insanlarla buluşarak, onlarla konuşarak onları kaydederek, onları Hı -hı. sonra deşifre ederek falan geçiriyorsun. Yani aslında bir kendi kendine olduğun bir an var. o Bütün o ee, toplanmış olan şeylerin belki süzüldüğü ya da toplanmamış olsa bile daha önce senin biriktirdiğin bütün bu görgü vesaire bir eleştiri yazısıysa mesela bu sallıyorum şu anda. Yani kendi kendine ürettiğim bir alan. Bir de bunun dışında aslında sen bir e, bu bahsettiğin farklı alanlar arasında e, sürekli onlara değen bir e, böyle bal arısı gibi. <gülüyor> Güzel tabir. Sevdim. Ee, yani bütün o tozlara bulanarak çünkü gidiyorsun. Bir yandan da aslında o insanlar da o iletişim içerisinde e, ne bileyim ben bir etkileşim yaratmıyorsundur büyük ihtimalle ama sonuçta yazdığın şeyler her birinden biraz parça taşıyor e, olabilir diye en azından ben düşünüyorum. Bu şeyi biraz tariflesene yani mesela insanların şunu anlaması için nasıl bir rota ve seyahat düzeni ve insanlarla görüşme ve nasıl bir yaşam tarzı ne zaman yazılıyor yani bunlar falan. Evet şunu bir düşünmem <gülüyor> gerekiyor. Fırsat buldukça sevdiğim tutkularımın peşine düşüyorum diye çok romantik olduğum için yine romantik bir açıklama yapayım. Tebdiri mekanda ferahlık hakikaten Hı -hı. var. Bilet alıyorum. Nerede olmak beni mutlu ediyorsa oraya gidiyorum ki bu genellikle İtalya oluyor. Noel'den beri alt kere yurt dışına çıkmıştım. Hı -hı. Temmuz'dan beri tekrar çıkmadım. Gerçi Hı -hı. şartlar bunu gerektirdiğinden dolayı ama çıktığınız zaman yeni şeyler görüyorsunuz. O noktada olmak algılarınızı açıyor. Peki Oradan bir şey soracağım. Bunlar, bunların turistik... E, ...turlar dışında başka hedefleri var mı yani? yani var, e, e, Merak ki. ettiğim şey... hani ...bütün bunları bu ürettiğin yaz, yazma alanına dair... ...ya da bu röportajlar vesaire odaklı falan mı yapıyorsun... ...yoksa hani geziyorsun ve tesadüfen abi şeye denk geliyorsun... ...ve onu mu hakkında e, takıyorsun ve onun peşinden gidiyorsun? Değişiyor, bazen örneğin Roma'ya şöyle gittim bu baharda. Ben Maxi'yi deneyimlemek istiyorum hı hı. ve Pipo Çora'yı çok severim. Onun mimarlık bölümü küratörüdür. Pipo Çora'yla tanışıp bir söyleşi yapmak istiyorum ama bu söyleşi dergiye bir yayın vereceğim gibi olmuyor. Hı hı. Hani oturup Cenk'le şu an sohbet ettiğim gibi hı hı. Pipo Çora'yla sohbet etmek istiyorum. Roma'ya gidiyorum. Roma'ya gittiğimde tesadüfen Makro'yu deneyimledim ve o dildekin o yapısına aşık oldum hı hı. ve o dildek buraya geldiğinde ben onunla sohbet etmek istedim hı hı. gibi olabiliyor. Ya da Design Week oluyor ya da başka birinin bir konuşması oluyor. Arkadaşım ça oluyor. Hı hı. Ailemin yanına gidiyor olabiliyorum. Bu şekilde de olabiliyor ve bu seyahatleri Kadıköy'den bir vapura binip karşıya geçmek gibi burada da yapabiliyorsun. Hı hı. Ve bunun bir parçası olarak da bu çıkıyor. Örneğin yazmayı planladığım çok fazla konu var. Çok fazla sevdiğim insan var. Bunlarla ilgili bir şey yazmak istiyorum. Ama bekliyorlar rafta ve bir şey geldiği zaman iki şey birleşiyor, çarpışıyor ve bunlar bir yazıya dönüşmüş oluyor. Onun dışında günüm Nasıl geçiyor? Bu deneyimlerin ve küçük seyahatlerin ve kendi içimde modada yaşıyorum. Modadan çıkıp sardunyalarımı sularken de penceremin <gülüyor> altından geçen ki parantez gerçekten bir moda tutucusu ve moda yaşlısıyımdır. Sardunyanın <gülüyor> altından geçen birisi de olmuş oluyor ve o esnekliği bırakmak güzel. O yüzden zaten sadece evden çalışabilirim. Süper. Bunu neden sordum? Yani normalde işte ofiste çalışan bir mimar neler yapar, nelerin peşinden koşar ve neler yaratır... Karşılığında işte hani bir mimarlık mezunu ve kendine böyle bir kariyer yaratmış olan bir insanın hani gündelik hayatı nasıl geçiyor diye aslında bunu merak ettim. Aslında buradan. Biraz da ona geleceğiz bir ara vereceğiz. Eğlenceli bir parça dinleyeceğiz. Prodüksiyon masasından sevgilim. Biraz eğlenmeye Volka. ihtiyacımız evet, var Volkan'ın bizim için seçtiği parçayı bir dinleyelim ondan sonra geri döneceğiz. Doğudan e Çiçekli kolyeli bir şarkı <gülüyor> dinlediniz ama Fin karları üzerinde Aynen öyle ben adını söyleyemiyorum bir tekerlemeymiş <gülüyor> Paylaşırız daha sonra Volkan'a bu tercih için Teşekkür ediyoruz <gülüyor> ee, Yağmur Yıldırım'la beraberiz ee, Onunla e Bütün bu mimarlığa dair Yazıp etmeler üstüne konuşuyoruz Aslında e Kendi gündelik hayatın nasıl olduğundan Biraz önce bize bahsetti e Araya girmeden önce Şimdi biraz da şeylerden bahsedelim. Yani ne gibi yayınlarda mesela şeyden bahsettin işte e, sanat yayınında da yazıyorsun. Işte mimarlık yayınında da yazıyorsun. Mesela böyle farklı farklı şeyler varsa onların ne menem şeyler olduğundan bahsetmek ister misin? İsterim. Keyifli de bir konu benim için. Sadece mimarlık yayınında yazdığınız zaman onun belli bir okuyucusu vardır. Belli bir çizgisi vardır. Belli konuları takip edersiniz ama sanat yayınında ya da aynı zamanda moda, tasarım... ...public figür ya da toplumsal figür olarak tanımlayabileceğim insanlarla... ...söyleşiler üzerinden ilerleyen bir yayında yazıyorum hı hı. kısa bir süreden beri. Ya da bir sanat yayın diyelim, bir sanat sitesi farklıdır. Onun sosyal medyasında okuyucusuyla kurduğu iletişim farklıdır. Yazı yayınlanır ve direkt okuyucudan o anda tepkileri alırsınız. Hı hı. Bu örneğin aylık çıkan bir dergiden, iki aylık çıkan bir dergiden daha farklı oluyor... Bu ayrımları seviyorum ya da bir konu buluyorum. Konu yazı konusu gibi iş gibi de bahsetmek istemiyorum. Çünkü insanlar bana devam diyorlar çok çalışıyorsun çok işin var. Hani bu hakikaten şurada Cenk'le oturup birer fincan çay içmemizden bir farkı olmayan bir şey benim için. O yüzden kaos halinde yaşıyorum ama çok çalışıyorum ya da çok işim var diyeceğim bir konumda olmuyorum. Bir konu dediğim Cenk'le güzel bir sohbet ettim bunu yazmak istiyorum ya da Cenk geliyormuş modaya onunla bir söyleşi yapalım diyorum. Hı hı. Bu noktada Cenk'le sohbet ettiğim zaman nasıl bir şey çıkıyorsa ya da orada ne benim dikkatimi çekiyorsa tamam bu kısa süreli bir yayını olabilir ya da bir sanat mecrasına tırnak içinde olabilir ya da mimarlık yayını olabilir diyorum ve Cenk orada ne söyledi ve kim bunu nasıl okumak isterden çıkıyor aslında ki bağımsız çalışmanın güzel bir yanı da budur aslında. Bir şey yapıyorsun galiba değil mi? Sen içerik üretiyorsun bir yandan da. Yani sana benim ben bildiğim için söylüyorum tabii. Hani bir kısım ya yani şöyle bir şey var. Buna dair bir şeyler yapalım, yazalım, bir röportaj işte yapar mısın vesaire gibi şeyler gelmesinin yanında sen biraz önce bahsettiğin evet. ilişkileri açarsan aslında elinde bir kısım ee, ...malzemeyi biriktiriyorsun... ...yani bunlar röportajlar vesaire falan da olabilir... Ee, ...ve bunlar içerisinde aslında içerik üretip... ...sonra bunu işte bu bağlantıda olduğun... ...yayınlarda yayınlanmak üzere... ...kurguluyorsun. Evet. Yani böyle bir ha, şey de var. Evet, devam. evet. Hatta şöyle romantik hikayeler de oluyor... ...ben bir tweet atıyorum grotesk kendi tutkularımla ilgili ya da görüp çok heyecanlandığım şeylerle ilgili ve artık şunu evrilmeye başlıyor. Ya bununla ilgili bir yazıya ne dersin aslında hakikaten güzel yazmışsın falan. Neden hmm. olmasın evet doğru adrestesiniz gibi geliyor ama okay. tabii çok fazla içerik olunca bazen beklemede olanlar oluyor yılbaşından beri ki bir başına hmm. daha gelmek <gülüyor> üzereyiz. Bekleyen <gülüyor> bir konum var aklında rahatlarda nereden, duruyorlar. Nereden takip edecekler seni merak edenler? Nereden takip edebilirsiniz? Yayın ismi vermeli miyim? Liberal Kozmik benim. Aynen. Liberal ekonomi ve insanın emrendeki kozmik yalnızlığı üzerine çok konuştuğum için Oo. ve Twitter bunu kabul etmediği için... ...liberal kozmik siyasi görüşlerde genelde karıştıran olduğu için söylüyorum. <gülüyor> Oradan Twitter takip edebilirler. Evet. Ee, şeyden bahsedelim biraz da. Ee, şimdi sen tabii... ...nasıl diyelim... ...bu işin entelektüel tarafından... E, ...pazara ait... E, ...olan... ...her yanına da biraz sızma imkanı buluyorsun böylece ee, hani bu sanat yayını oluyor belli bir ürün gamına ait olan bir yayının içeriği de e, içerisinde de oluyorsun onun kurduğu ilişkiler içerisinde falan da oluyorsun ee, şeyi nasıl görüyorsun büyük bir soru sorayım yani e, bizdeki e, Türkiye'deki en azından diyeyim e, ya da Türkiye'de yapılan tasarım ya da mimarlığa dair üretilen eleştirel e, sözü Görebiliyor musun? Öyle bir şeyden, varlığından söz edebilir misin? Yoksa nerede görüyorsun mesela öyle bir... Böyle, böyle bir şeyi konuşmak ister misin? <gülüyor> <gülüyor> evet, bir an acaba konuşmaya devam eder ve sessizce geçişir mi bu Yok, soru hayır. diye bir düşündüm ama... Yok, yani bunu biz çünkü ara ara konuşuyoruz. Dinleyenler de biliyorlar bunu. Eleştirel bir dili kurabilmek aslında o kadar kolay değil. Çünkü çoğu zaman her şey kontrol ediliyor. Şöyle kontrol ediyor, biz kendimizi otokontrol sistemleriyle... ...geri basıyoruz... ...ya da... E, ...zaten medyası ve mecrası olmadığı için... E, ...bunların konuşulduğu ortamlar... ...o e, destekçiler tarafından... E, ...yönetiliyor... E, ...ama biz işte yani açık radyo içerisinde... E, ...bunları dillendirmeye çalışıyoruz... ...çoğu zaman zaten burada yapılan diğer tüm... ...programlarda olduğu gibi ama böyle mimarlık... ...ve belki de biraz tasarım özelinde... bunun üstüne... ...ne söyleyebilirsin, ne görüyorsun... ...yani yazdığın şeyler... E, keskin bıçak, kazıyan daha da derinlere inmeye çalışan şeyler mi? Yoksa mesela sen de kişisel olarak böyle hani çok fazla bulaşmamaya mı çalışıyorsun? Yani şöyle diyeyim <gülüyor> kendime gelmeden önce genel ahvalden de biraz bahsetmek istiyorum. Bir mimarlık eleştirisi, mimari eleştiri ya da yapan insan çok az. ve yapan... Niye yapılmıyor bu? Neden yapılmıyor? Çünkü mimari eleştiriyi diyeyim yapan insanın en azından bu disiplinin ...den gelmiş olmasa bile... ...bu disipline dair bir şeyler söyleyebilecek kadar... ...buna aşina olması gerekiyor. Bunu yapan var ama çoğu insan gidip... ...saçının rengini çok beğendim tatlımda kalıyor. Ya da o kadar dışarıdan bir eleştiri yazıyor ki... ...ben bunu okuduğum zaman mimar olarak tatmin olmuyorum... ...ve okumuyorum. Yapan çok iyi insanlar da var. Hani ben genelden bahsediyorum. Mimarlarda... Genel olarak başka bir dünya tahilinin mümkün olmadığının geçerli olduğunu söylemiştim. Çünkü genelde insanlar mimarlık yapmıyorsun yani olarak bakıyorlar. Benim yaptığım şey diyeyim en azından kendi adıma. Hatta biraz da bu yüzden bulaştım. Çünkü buna ilgili bir şey söylemez ama sonra patlayacağım galiba dediğim birkaç nokta oldu. Ve ondan sonra zaten yazı hayatım hayatımın içindeydi ve yazmaya başladım diyeyim. Hı hı. Bir de şöyle bir tipoloji var. Kendime buradan geleceğim ve bunları eleyerek en azından ben ilerlemeye çalışıyorum diyeyim. Twitter'da her şeye salça olarak, herkese çamur atarak diyeyim kibar tabirle eleştiri yaptığını düşünen bir takım insanlar var ve siz ele, eleştiri yazıyorsanız sizin devamlı okuyup kendinizi geliştiriyor olmanız gerekiyor. Besleniyor olmanız gerekiyor ve argümanlarınızın gerçekten sağlam olması gerekiyor. <gülüyor> eleştiri kötü bir eleştiri değildir. Ben en azından... Fularsız çıkmam abi diyen bir insan olarak fularımın getirdiği duruşu bozmamaya çalışıyorum ve kibar bir şekilde söyleyeceklerimi söylemek istiyorum ve kötü bir şey söylediğiniz kadar iyi bir şey de söyleseniz iyi olur. Evet ya yani fularının sana verdiği güce dayanarak. <gülüyor> Gölgelerin <diye>. gücü adına <gülüyor> evet, diyorum ve buradan aynen. saatlere geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> şey evet tabii o yapılmıyor. Biraz önce dediğin saçını çok beğendim. Mevzusuna ben çok e, benzer bir şey söyleyecektim sen onu söylemeseydin. Hani misafirliğe gidildiğinde dahi e, kalabalık o gün ortamında işte kekler, çörekler, börekler yapılmış, ilk çaylar konmuşken. mi getirdim şekerimi? <gülüyor> yani ya. o, o, o tabii o kapıdan girerken olan muhabbet, Bütün onlar yaşandıktan sonra ve e, ilk keke çatal atılıp. ...o parça ağızda eridikten sonra... ...beğenilmese bile aa çok güzel olmuş tatlım... ...harika Sıkıntı falan burada. bunun tarifi nerede diye... ...hepimiz o... E, ...ortamlarda bütün... E, ...bunun... E, ...beynimizin en diplerindeki... ...o protein zarıcıklarına... ...sanırım kodlandığını kabul etmemiz gerekiyor... E, ...çünkü o ortamdan... ...çıkıldıktan sonra işte... ...o güne katılmış olan iki kişi yan yana yürürken... a o kek nasıl bir kekti Programlarda ya... Programlarda <gülüyor> böyleydi evet yani hiç beğenmedim... ...yani alenen yapma bari... ...burada şuna gelebilirim... ...terlimi ben getirdim zaten şekerim... ...kapıda zaten söyleniyor ve o insanlar Hı -hı. alınıp bir yerlere götürülüyor... ...yediriliyor, içiriliyor yatılıyor, kalkılıyor ve... Evet. ...eleştiri tırnak içinde yazılması bekleniyor... ...kaldı Hı -hı. ki sanat yazım dahi bizde basın bültenini evirip çevirip... ...ondan hallice bir şey yazmak Hı -hı. olarak kabul edildiği için... Ya Köşe yazısı da öyle kabul ediliyor. Kesinlikle edilebilir. kesinlikle. Yani senin gönderdiğin basın bülteninin çoğunu copy paste yapıp kendine ait ve şuraya gittim deyip ki arkasından da bütün basın bülteninin aynısını çokça yapıştırmakla kotarıldığı evet. için. <gülüyor> yani bilmiyorum bilmeyenlere söylemiş olalım böyle bir şeyi. Ee, bu ilginç bir şey bir yandan da çünkü e, hani sen bu görüşü e, taşıyorsun bununla ilgili... Bir şekilde anladığım kadarıyla yazabildiğin mecralarda yazmaya çalışıyorsun. Bunların ne kadar okunduğu da her zaman için bir tartışma konusu tabii ki. Yani biz bunu yine başka ortamlarda da konuşuyoruz hani, evet, blok, evet, evet. hani uzun uzun yazılmış olan blokların bile geçerliliği artık hani sorgulanıyor her şey daha da böyle kısalıyor ediyor falan. Bununla ilgili pardon şöyle bir şey söyleyebilirim artık çok yakın arkadaşlarım bana gelip şey diyorlardı özellikle ilk zamanlarda ya ilk paragrafa ve ilk tırnağa kadar gelebildim ki bazı yazarım <gülüyor> dili biraz ağır oluyor oturulup okunması için ama resimlerine baktım ve iyi niyetle bunu söylüyorlar. Ya, güzel ee, o zaman şöyle bir şeyle e, bitirelim. Genel bir kanı vardır mesela mimarlık dergisi okur musun diye sorarlar yurt dışında çok meşhur bir mimara ya da işte bir web sitesinde vardır bu genel e, anketinin e, soru cevapları içerisinde tasarım e, dergilerini takip ediyor musunuz ya da yayınlarını takip ediyor musunuz makalleleri okuyor musunuz diye onlarda da diyorlar ki kimse Onları okumaz dergilerin sadece fotoğraflarına bakılır diye. Bizim derginin grafik tasarımcısı bile onu dedi. İşte aynı. Çok uzun yazıyorsun kimse okumuyor diye dedim heves baltalama bari. Bir yandan bunu biliyor olmamız güzel. Ben teşekkür ediyorum ee, gelip e, hem yeni bir ses olduğun için programa hem de e, uzun süredir aslında bu konuları konuşmamıştık. İyi oldu bence. Tekrardan bir hatırladık. Evet ben bundan sonra ederim. da seni buralarda görmek istiyoruz. ...programlarını bekliyoruz. Hay hay efendim... ...acık bunu mimarlık. Saymam, çaya beklerim... ...kahveye <gülüyor> beklerim. <gülüyor> evet, hatta... ...gittiğin yerlerden program isteriz. <gülüyor> Neden bunu olmasın? Da, aynen, bunu da... ...söyleyelim, acikmimarlık.blogspot.com... ...adresi her ne kadar donmuş ve şu anda da... ...bitkisel hayatta olsa da... <gülüyor> e, ...Açık Radyo'nun kendi sitesinden... ...podcastlerden bizi e, gün ve gün... ...an ve an, saat ve saat takip edebiliyorsunuz. Ben de fırsat bulduğumda... ...bloğu güncelleyeceğim. İyi günler. Hoşçakalın. kalın good, great. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkın Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz.